Merhaba, Su Hakkı programına hoş geldiniz. Ben Nuran Yüce. E, bu hafta Akgün aramızda yok bir rahatsızlığı nedeniyle. E, öncelikle ona e, geçmiş olsun diyelim. E, hızla sağlığına kavuşur umarız kısa sürede. E, ama bu hafta bir konuğumuz var. Gökşen Şahin. Gökşen Şahin, e, Türkiye'de ilk e, sokakta iklim mücadelesinin e, mimarı olan Küresel Eylem Grubu'nun 2005 yılından beri aktivisti. E, aynı zamanda şu anda e, Tema Vakfı Devre Politikaları Koordinatörü ve iklim Projeleri sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Ee, biz bu hafta Gökşen'den iklim e, krizi ve su krizini birlikte ele alalım istedik biliyorsunuz ki iklimin iklim değişiminin anlaşılmasında suyun sıra dışı kritik bir rolü var küresel ısınma su döngüsünü alt etmiş bir durumda zaten daha öncesinde hani yüksek yağış oranları olan bölgeler şu anda daha da fazla yağış almakta. yine ve bunun sonrasında seller ve taşkınlar gerçekleşiyor yine daha öncesinde yarı kurak, kurak bölgeler ise daha az yağış almaya başladı. E, bu durum ise su kalitesini e, etkilemekte, sola, suya ulaşımda e, sıkıntılar yaratmakta, suyun mevsimsel olarak dağılımını ve birçok alanı etkilemekte Kuraklığa bağlı açlık, e, nehirlerde kuruma, e, biyoçeşitliliğin azalması, deniz seviyelerinin yükselmesi, seller, taşkınlar... ...sonuçta iklim kriziyle birlikte derinleşen bir su krizinden bahsediyoruz. E, bu konu aslında bir program içerisinde konuşabilecek e, bir konu değil, çok boyutlu. E, ama buna rağmen bir giriş yapalım. E, nereden giriş yapalım? En büyük su kitlesinden başlayalım istersen. Öncelikle buzuların erimesi ve e, denizlerin yükselmesinden bahsedelim. Birçok araştırma var bu konuda... Ve öngörü var araştırmalar sonrasında. Ee, şöyle şeyler söyleniyor... ...deniz seviyelerinin... Işte ...okyanusların suyunun sıcaklığının artmasıyla... E, ...genleşmeyle birlikte... ...ve buzulların erimesiyle birlikte... E, ...yükseleceği ve bu yüksekliğin... ...bir metreyi ulaşacağı ifade ediliyor. E, böyle bir yükseklik... E, ...ekosistemlerde çok ciddi zararlara yol açacak... ...tarım alanlarının e, tuzlanmasına... E, ...göçlere yol açacak... Ve devam edelim bu noktada. Yani aslında tam da dediğimiz gibi iklim ve su ayrı hatta işte buzullar bunların hepsi birbirine ayrı düşünebileceğimiz ekosistemler değil aslında. Tamamen bu zincirde bütün halkalar birbiriyle bağlı. Hı hı. Dolayısıyla biz sıcaklığı arttırdığımız zaman dediğimiz gibi buzulları eritiyoruz. Bu öngördüğümüz örneğin deniz seviyelerindeki bir veya bir buçuk metrelik yükselme James Hansen'ın... ...IPCC'nin yani Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli'nin verilerine göre 2050 yılı için yaptığı öngörüydü. Evet. Lakin bu yıl yeni açıklandı. Buzulların bu kadar hızla eriyebileceğini tahmin edilmemişti Hükümetler Arası iklim Değişikliği Paneli. E böyle giderse 2016 yılında... Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların tamamen yok olabileceği ya da çok büyük bir oranda yok olabilme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Böyle olunca deniz seviyesindeki yükselme çok daha hızlı bir şekilde bir buçuk metreden daha yükseğe de gidebilir. Bu Hatırlıyor yani... Ee, yani bu yükselmeden en öncelikli olarak ada ülkeleri etkilenecek. Ben e, tam tarihini hatırlamıyorum ama 2-3 yıl öncesinde Maldiv Adalarında e, Bakanlar Kurulu toplantısı... Denizin altında yapılmıştı. Evet, 2000, 2009 yılındaydı. 2009 muydu? Evet. Yani bence bunun en e, çarpıcı örneği bu yıl e, hı hı. Doha'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi müzakereleri devam ederken... E, ...normalde kasırga mevsimi bitmesine rağmen okyanusta bir deniz suyunun sıcaklığının artması... ...iki su seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak kasırga mevsimi yani tamamen iklim değişikliğine bağlı ek... Etmenler dolayısıyla kasırga mevsimi olmayan bir dönemde ka bir kasırga oldu ve ciddi zarara sebep oldu ve Filip'in delegasyonu yani artık neyi konuşuyoruz hani biz burada hala önlem alıp almamayı tartışırken hı hı. benim ülkemde insanlar ölüyorlar diye bir konuşma yaptı. Bu bence işin en önemli noktası. Biz e, bunun bizi nasıl etkileyeceğini konuşuyoruz hala. Su seviyeleri ne kadar yükselecek diye ama etkiliyor. Tabii, tabii. Yani bu yıl yaşadığımız sandık kasırgasını, birkaç yıl önce yaşadığımız Katrina kasırgasını hani bundan bağımsız düşünemeyiz. Dolayısıyla evet. bütün bunu bir bütün olarak bakmak zorundayız. İklim değişikliği ya da su krizi için önlemler almak. Örneğin oraya geliriz belki daha sonra ama işte Su krizini önlemek için biz Türkiye olarak su kaynaklarımızın yüzde yüzünü kullanmak. <gülüyor> yani bunu, bunu yapmak demek iklim krizine çözüm olmak demek değil. İklim krizini derinleştirmek, derinleştirmek anlamına geliyor tam geliyorum. tersine. Evet, aslında deniz seviyelerinin yükselmesine evet şu anda çok acil bir biçimde. Ya yani ada ülkeleri kadar hissetmiyoruz. Ülkelerin terk eden şeyler var, ada halkları var, terk etmek zorunda kalan, hatta şeyi de söyleniyordu. Birleşmiş Milletler'de bayrağı olan ama toprağı olmayan ülkeler olarak da ifade evet. ediliyor bunlar. Ama bir anlayıla şeyi çok fazla hissediyoruz. Aşırı yağışlar nedeniyle yükselen nehirlerin akar suların yarattığı etkileri çok yakından hissediyoruz. Yani bunun için bir hatta 10 evet 10 bunun yıla, için 20 yıla ihtiyacı Amerika yok. Amerika'ya Filipinlere gitmeye gerekiyor. Evet. Bu yaz Temmuz ayında Samsun'da yaşadığımız şey bizim e, çarpık şehirleşmemiz ve daha önce yani daha önce olmayan bir derede daha önce sel e, ya da taşkın yapmamış bir derede bu yıl sel ya da taşkın olabiliyor. Dolayısıyla hatırlarsınız bu yaz örneğin işte e, köprüyü nehir seviyelerinin yükselmesi sebebiyle bir köprü çöktü ve işte uh -huh. bir minibüs dolusu vatandaşımız nehirde kayboldu. Bu sürpriz değil, bunu aslında biliyorduk. İklim değişikliğine bağlı bunların olacağını hep söylüyorduk ama ee, ona göre şehirleşmiyoruz ona göre kentleşmiyoruz evet. yine Samsun'da yaşadığımız 8 kişinin 9, kişi. 9 kişinin pardon hayatını kaybetmesine sebep olan e, sel felaketi. Evet orada örneğin sorumlu olarak sadece TOKİ. ...işaret edildi. Oysa birkaç tane sorumlu sorumlu alan var o e, trajedinin yaşanmasında. E, hiç doğal... Sel, selden örneğin e, doğa sorumlu tutuluyor. Evet ama, e, doğal, doğal, <gülüyor> evet ama iklim krizinden kaynaklı sellerin arttığını es geçildi. Bir yandan da işte çarpık kentleşme, işte su havzalarına, su alanlarına yerleşim izninin verilmesi es geçildi. Ama sonuçta dokuz tane can kaybedildi ve bunu doğal afet olarak açıklandı ama bu dönem içerisinde yaşadığımız hiçbir şeye aslında doğal demememiz gerekiyor. Çünkü bunlar çok öngörülebilir şeyler, meseleler, acı meseleler diyelim. Yani aslında orada şeyi söylemek lazım. Ee, Mithat Kadıoğlu'nun yaptığı bir araştırma vardı geçtiğimiz hı hı. yıl. Ee, yine bakanlık için yapılan bir araştırmaydı bu. Türkiye'nin e, iklim değişikliğine uyum stratejisinin ve uyum eylem planının çıkartılması için yapılmış bir araştırmaydı. O araştırma çok net şeyi söylüyor. Şu an Türkiye deprem sebebiyle yaşadığı kayıpların neredeyse aynı miktar ve insan yani maddi ve ma insani, insani olarak insani. diyelim evet kayıplarını iklim değişikliği sebebiyle yaşıyor. Hı hı. Ve bir yani bir deprem olmasını beklemeden iklim değişikliği bizim o taraftan kaybımızı çok hızlı arttıracak. Dolayısıyla bizim acilen önlem almamız gerekiyor. Tabii. Ama yapılan politikalar bunun tam tersine evet, işaret ediyor. Evet. ülkelerde şöyle tedbirler alınmaya başlandığını biliyoruz. Sonuçta işte bu taşkınları önlemek için nehirlerin etrafına kurulan bentlerin işte sınırlarının genişletilmesi. Yani nehir yataklarına uygun hale getirilmesi. Kimi bentlerin yıkılması söz konusu. Çünkü bazen bentler ve barajlar Felaketin boyutunu arttırır nitelikte çünkü e, bir dönem yani bundan 50 yıl öncesindeki yağış oranlarına göre planlanmış durumda. Örneğin şehirde içerisindeki kanalizasyonlar da böyle. iki tellideki e, hatırlarsanız evet. e, sel felaketinde tekstil işçisi e, çalışanı e, kadınlar ölmüştü bir durumda. E, küçük minibüsün arkasında kapalı kalmışlardı. O bölge zaten bir yerleşim alanına açılmak açılmaması gereken bölgeydi. İkincisi kanalizasyon. Yani yağışı bu kadar yoğun yağışı alabilecek bir kanalizasyon sistemimiz yok. Ee, bu Yani bir de aslında Yine duyduğumuz ama hiç arada bağlantıyı kurmadığımız başka bir haber şekli var. Yine bu yaz onu da çok sık duyduk. Baraj kapağı patladı ve e, işçiler kaza geçirdi. İşte şu kadar işçi hayatını kaybetti diye. Baraj kapağı niye artık patlamaya başladı? Yani Hı -hı. bunları düşünmek gerekiyor. Bu, bu doğru bir çözüm değil. Hı -hı. Çünkü hala gerçekten hani eski sisteme göre matematiksel hesaplar yapıyoruz. Ama uyumu hiç düşünmüyoruz. İşte NASA'nın yeni açıkladığı bir rapor var örneğin bizim tarım için özellikle çok önemli bir önlem almamız gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin Türkiye de içinde olduğu Orta Doğu bölgesinde 2003 yılından itibaren 144 metreküplük suyun iklim değişikliğine bağlı olarak kaybolduğunu söylüyor. Evet bu kaybın bir miktarı tabii ki şeyden şöyle bir şey aslında yağış miktarı azaldığında insanlar su ihtiyaçlarını bu tarımsal ağırlıklı ihtiyaç oluyor yeraltı sularından. ...kullanmaya başlıyorlar. Evet. E, yeraltı sularından kullanmaya başladığında... E, ...kuraklık nedeniyle... ...zaten yeraltı suları kendilerini... ...yenileme kapasitelerinin çok üstünde... ...kullanılmış oluyor. Hem onlarda bir azalma söz konusu... ...hem de yağış oranlarında azalma olunca... ...çok ciddi bir miktarda... ...su e, yani ulaşabilir... nitelikte olan su da azalma... ...söz konusu oluyor. Evet yani bunu hatta yine... ...uyum politikasıyla bağlamak bence şu noktada... ...önemli... Az önce söyledik çekilen yer altından çekilen suyun büyük bir kısmı tarımda kullanılıyor diye biz ülke olarak hala sulu tarımı teşvik eden bir ülkeyiz. Hatta tarımda e, ihracat Dolayısıyla... kapasitesini arttırmak gibi bir hedefimiz de var. Şu anda evet. 7. sırada falan herhalde Türkiye işte 2023'lerde ya da daha yakın bir tarihte bilemiyorum ama bakanın açıklaması hep bu doğrultudaydı. Tarım Bakanı'nın e, 5. sıraya yükselmek gibi bir Hedefi olduğunu söylüyordu Türkiye'nin. Bu yüzden de baraj meselesine çok ağırlık veriyorlar. Çünkü sulu tarımı Konya Ovası'nda da yapmak niyetindeler. Öyle evet. bir şey yani, var. Yani aynen öyle. Bizim, Peki yani. e, şimdi e, bizim evet başta da söyledim bu konuda konuşacağımız çok mesele var ama. Şimdi müzik arasına gitmemiz gerekiyor. <gülüyor> 10 dakikamız bile geçmiş şu, şu anda. Evet şimdi bir parça dinliyoruz. Bu da iklim hareketinin e, içerisinden çıkan bir parça. Sing for the climate, do it now. E, Belçika'da bunu e, on binlerce insan birlikte dile getirmiş. E, hep beraber dinleyelim. <gülüyor> Tekrar iklim krizi ve su krizini e, konuşmaya devam ediyoruz. Şarkıyı dinlerken Gökşen arada bana söyledi. E, tekrarlar yani Doha, mısın Doha'da, bu şarkının başına geleni? Doha'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği e, Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı yapılırken e, hani sesimiz duyulsun diye Sing for Climate'ı Konferans salonu, müzakerelerin sürdüğü konferans salonunun ortasında söylenmek istedi. Şimdi bizde polisle pazarlık olur yani ya, buraya hı hı. kadar yürüyeceğiz, ondan sonra duracağız diye eylemlerde. Polis böyle bir pazarlığa girdi e, sivil toplum kuruluşlarıyla ama istediği şey şuydu. Katar'da 200'den fazla kişinin aynı anda şarkı söylemesi yasak. O yüzden lütfen daha fazla kişi gelmesin diye. Tabii ki uyulmadı yani. orada kafa sayamadılar ama. bu ama... bir yorum bile getiremiyorum. Yani benim için <gülüyor> algılanabilir bir yasak değil. Yani herhangi bir yasak algılanabilir değil ama yani bu, bu, bu da cidden ilginç, absürt evet. bir durummuş. Ee, peki devam edelim. Şimdi aşırı yağışlardan işte deniz seviyelerinin, nehir seviyelerinin yükselmesinden, taşkınlardan bahsettik. Bir yanı dünyanın bir yanı böyle sular ve seller altında kalırken büyük bir kısmında ise aynı zaman dilimi içerisinde kuraklık da görülüyor iklim değişikliği nedeniyle. Özellikle etkilenecek bölgeleri hani hızlıca sayacak olursak kaba bir biçimde Akdeniz bölgesi bunlardan bir tanesi Kuzey Afrika dahil olmak üzere. Orta Doğu, Orta Asya, Batı Hindistan, Pakistan, Güney Afrika, Avustralya ve Kuzey Amerika'nın batısı etkilenecek ülkeler arasında söyleniyor. Şimdiye kadar son 10, 15 yıl içerisinde e, yağış miktarlarında e, bu bölgelerde zaten hassas olan bölgelerde %10'a kadar gerileme tespit edilmiş. Bu gerileme ortalama orta vadede e, %10 %30 arasında da e, olabileceği söyleniyor. Bundan Türkiye'ye geçebiliriz. Türkiye'de yani, e, Türkiye aslında bence e, Türkiye'nin bundan doğrudan etkilenliği hani dedik ya işte Türkiye sulu tarıma teşvik veriyor hı. vesaire. Bence Türkiye'nin Özellikle de tarım sektörünün iklim değişikliğinden ve kuraklıktan ne kadar çok etkilendiğini gösteren ilk şey bu yıl Türkiye saman ithal etti. Evet. İlk defa yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa olmasını bırakalım bence Mezopotamya topraklarında e, uygarlıklar var olmaya başladığından beri ilk defa saman ithal etmek zorunda kaldık. Çünkü bu topraklar o kadar kuraklaştı ve o kadar Hı -hı. çölleşmeye yüz tuttu ki artık e, saman üretemez oldu. Dolayısıyla yani biz farkında olmasak da biz bu krizi yaşıyoruz ve bu kriz hani değil kapımızda salonumuzda oturuyor. Evet. Ama bunu görmezden gelmeye evet, çalışıyoruz. Bugüne kadar zaten yanlış uygulanan su politikalarına eklenen bir başka e, etkenden bahsediyoruz. İklim, yani kuraklık evet. yağış oranlarında ciddi düşüşler olacağı ifade ediliyor. Sıcaklık artışlarına e, bağımlı olarak, bağlantılı olarak yani e, bir araştırma var. E, onda e, Türkiye'nin e, sıcaklık artışının e, yüzde al, e, şey, altı derece falan artacağı söyleniyor e, Vahim bir durum. İşte Hı. Kuzey Ege bölgesinde ve Kuzey'de ağırlıklı olarak artacağı da ifade ediliyor. Hani bunlarla birlikte kuraklık oranları da çok fazlalışacak. Öteçişlikte evet, yani, azalma söz konusu olacak. Tarıma çok direkt etkisi olacak. Yani bunun hem tarıma etkisi olacak hem de bizim normal hayatımıza çok etkisi olacak. Bence hani bu noktada biraz Konya havası örneğine Hı -hı. dönüp bakabiliriz. Çünkü Konya havası gerçekten bu konu deneysel bir alan. 60'larda özel projelendirilmiş bir alan. Evet yani 60'larda Konya Karapınar'da çölleşme başlıyor. Çölleşme o kadar ilerliyor ki Karap Karapınar ilçesine doğru çöl ilerlemeye başlıyor. O zaman devlet bir karar almak zorunda kalıyor. Ya çölleşmeyi durduracak ya Karapınar'ı boşalttıracak. Ekonomik hı hı. olarak Karapınar'daki insanların başka şehirlerde istihdam edilmesi daha maliyetli olduğu için o bölgede çölleşmeyi durdurmak üzerine proje yapılıyor. O bölgede hı hı. çölleşme durduruluyor ama şu an e, belli bir e, gözlem merkezi tarafından o bölgedeki çölleşme ilerliyor mu yoksa geriliyor mu takip ediliyor. Bu kadar hassas bir bölge. Biz bu bölgede üstelik de sürekli kuraklıkla ilgili gittikçe kuraklaşıyor yani baktığımız zaman Konya Karapınar bölgesindeki yine bir meteoroloji müdürlüğünün sayılarından baktığımızda en sıcak yıllar 2010 2009 evet. 2011 hani gittikçe sıcaklık artıyor ve gittikçe kuraklaşıyor ama biz orada sulu tarıma teşvik veriyoruz Hı -hı. yani diyoruz ki burada şeker pancarı üretirseniz size evet, daha çok para vereceğiz suya daha fazla ihtiyaç duyan ürünlerin üretilmesine teşvik veriliyor evet, şu anda dolayısıyla ee, yer yeraltı suyunu çekiyor Hı -hı. çiftçiler. Hani bunda çiftçileri hiçbir şekilde suçlayamayız. Çünkü bizim politik tercihlerimiz bu yönde. Yönlendirme dolayısıyla, bu doğrultuda tabii. Teşvikler dolayısıyla bu doğrultuda. yer suyunu çektiğiniz zaman obruklar oluyor. Bir Hı -hı. anda 30 metre 50 metre derinliğinde toprak çöküyor. Çünkü alttaki normalde yeraltı suyla suyuyla dolu olması gereken yer artık bir boşluk olmuş oluyor. Hı -hı. Biz bir de şimdi yeni çıkan yani değinmeden edemeyeceğim. Yeni projelere göre bu kadar... Ee, ...su fakiri olan diyelim... bölge ...bölgeyi... Su ...bir de olacak işte belki. termik santral yapmayı planlıyoruz... ...ve termik santralle... ...nükleer santral yapmayı planlıyoruz... ...suyla <gülüyor> Evet. Çalışacak. ...yani hani Konya Ovası örneğinden giderse... <gülüyor> evet. ...Konya Ovası'nda bir termik santral e, planı var... ...yani 1000 megawatt kurulu güç... ...gücün ortalama... ...hani kabataslak ve hesapla... ...ortalama e, bir saatte yaklaşık... ...3000 metreküp suya ihtiyacı var... Hı -hı. ...bizim oraya yani... E, ...MTA'nın raporlarında öngördüğü, oraya 5000 MW'lık bir e, termik santral yapılabilir. Bu suyu nereden bulacağız nereden Konya Ovası'nda? O zaman bir tercih yapmak zorundayız. İnsanlar mı? Yoksa başka Enerji bir havzadan su taşımayı e, öngörüyorlar. Zaten bunu projelendirmiş durumdalar. Ama o diğer havzanın e, sonlanmasına evet. neden oluyorlar. Aynen e, öyle. Böyle bir mantık yani çıkmaza sürüklüyor. Aynen Termik öyle. santral evet çok önemli bir problem ama aynı şekilde e, araya girdiğim kısımda nükleerde. Deniz öyle. kıyılarına inşa edilen nükleer santraller. Zaten ısınan bir e, deniz suyu e, söz konusu e, doğal olarak bu... E, Denizdeki yaşayan canlıları etkiliyor, deniz ekosisteminde çok ciddi değişikliklere yol açıyor ve siz bunun üzerine bunu da şiddetlendirecek nükleer santraller kuruyorsunuz. Çünkü nükleer santrallerin soğutma mekanizması işte yakındaki sulardan sağlanıyor ve sıcak su suya yani denize ya da nehre akıtılıyor. Çok kritik... ...şeyler bunlar, ne derler? Ee, noktalar. noktalar yani bunlar tamamen hani dediğimiz gibi yani... E, ...nereye teşvik vereceğiniz, iklim değişikliğine uyum sağlama ...yani gezegenden düşmek ya da düşmemek meselesi aslında bu. Uyum sağlayabilirseniz varlığınızı devam ettirebileceksiniz. Uyum sağlayamazsanız hani kusura bakmayın uygarlığımız gidecek. Evet. Tam, ama bu, tam doğrultuda... bu noktadayız ama biz e, beş yıldan ötesini düşünmeden hareket ettiğimiz için... ...bunun sebebi de işte mevcut seçim sistemimizde 5 yıl için geleceğimizi öngördüğümüz için 6. yılda ne olacağını umursamadan yaşıyoruz. Ama 6. yıl hem bizim hem de çocuklarımız için evet. çok kritik bir yıl olabilir. Buna göre Biraz e, uyum politikalarına doğru önem vermek aslında, gerekiyor aslında. E, bir başka programda bu konuyu ben e, ele alalım diye düşünüyordum ama yeri gelmişken kısaca bir iki cümle edeyim. E, bu uyum meselesi için Türkiye biliyorsunuz Kyoto protokolünün e, işte taraf ülkelerinden bir tanesi. Bir yandan da e, iklim değişikliğini e, uyum süreci için uluslararası finans kuruluşlarından e, kredi almış durumda. İşte yenilebilir enerjilere yatırım yapmak, e, enerji verimliliğini arttırmak üzere aldığı paraların büyük bir kısmını hidrolik projelerine kullanmış. Güneş, rüzgar, jeotermal çok sınırlı sayıda kullanılmış. Bir yandan da bu alınan paraların projelerinin analizleri yapılmış. Tabii ki karbon salınım oranlarında düşüş var. Ama örneğin hidrolik projelerine yapılan, HES'lere yapılan yatırımlar çok büyük miktar elde edilen karbon salım oranlarındaki düşüş çok az. Enerji verimli yapılan miktar az parasal olarak ama elde edilen karbon salım oranlarının oranı ise çok çok yüksek. Evet yani bunu siyasi Hesler, tercih yapılıyor evet, burada. Evet HES'ler konusunda yani saatlerce konuşsak. Evet. Bunu e, başka bir konu. <gülüyor> ama <gülüyor> yani o konuyla ilgili çok küçük bir anekdot anlatmak istiyorum hı hı. ben. Dünya Bankası işte Türkiye'yi iklim değişikliğine uyum konusunda verdiği fonlarla ilgili bir toplantı yapmıştı. Orada sivil toplum, e, bile, sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcılar şeyi sordular. Yani Türkiye'ye verdiğiniz bu fonlarla HES'ler yapılıyor. Türkiye'nin şu an işte de 900 küsur tane HES lisansı inşa halinde ya da kullanımda olan e, projesi var. Bunları hani bunların rüzgar ve güneşe kayması için bir projelen bir şey öngörüyor musunuz? Çünkü bu yapılan HES'lerin büyük bir kısmı HES de değil aslında. Değil. Bunlar büyük baraj projeleri. Değil. Dünya Bankası'ndaki bu fonlardan sorumlu olan uzman şey demişti yani biz gerçekten bu fonları verirken Türkiye'nin baraj yapabileceğini aklımıza bile getirmedik. Türkiye ne zaman ki baraj yapmaya başladı bizim aklımız başımıza geldi 20 megawatt sınırını koyduk Türkiye'ye yani bizden aldığınız fonlarla 20 megawatttan daha büyük 10 megawatt. yapamazsınız diye onu da sonradan düzeltmeyle ona, ona indirdiler. Ona indirdiler. Dolayısıyla yani hani, verilen kredilerin e, kullanıldığı projelerin davalık olması söz konusu. Burada. Evet yani Çünkü o. Çünkü uygun yapmadılar bir yandan da. Şimdi apayrı e, bir yani evet, tartışma ve şey bence konusu. Bence şöyle oldu. yapalım biz bu konunun daha girişini yaptık. E, su ve iklim krizinin e, değineceğimiz daha bir sürü başlık var. Evet. Ama süremiz bitti ne yazık ki ee, diyelim ki bir sonraki daha sonraki haftalarda tekrar bu konuyu ele alalım tekrar gökşen bizim misafirimiz olsun şimdi geldiği için çok teşekkür ediyoruz ben kendisine teşekkür ederim, davet haftaya görüşmek için. üzere hoşçakalın.